Oh yeah. şık Merhaba Kainat. Bugün 24 Mayıs Pazartesi, yıl 2010, ay 5, gün 144, Hızır 19. 1431 Hicri-i Cemazülahiron, 1426 Rumi Mayıs 11. Topraktan Suların Çekilmesi. Günün Sözü. Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein. Günün Tarihi. 166 yıl önce bugün, 24 Mayıs 1844'te, Amerikalı mucit Samuel Morse ilk mesajını Washington'la Baltimore arasında yollamayı başardı. Bu ilk telgraf haberleşmesi büyük buluşları da beraberinde getirdi. İkizler Burcu'nda doğanlar 21 Mayıs 21 Haziran Cuma'dan devam. Yıldızınız Merkür, zeka ve canlılık temsilcisi. Grubunuz hava. Üstün yeteneğiniz üstün zeka. Özelliğiniz yardımcı olmak ve neşe yaratmak. Emeliniz Gazetecilik ve yazarlık Amacınız büyük isim yapmak Ün kazanmak Yenmeniz gereken huyunuz çok konuşmak Uğurlarınız Uğurlu gününüz çarşamba Uğurlu sayınız beş Uğurlu taşınız akik ve inci Uğurlu kokularınız gardanya, yasemin ve sümbül Uğurlu müziğiniz Batı müziği hareketli ve canlı parçalar Yemek listesi gün 144 Karnıyarık, pilav kabak kızartması salata meyve büyük saatli marif takvimi stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests I've been out in front of a dozen dead oceans I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard And it's a hard, it's a hard It's a hard, it's a hard, it's a hard rain They're gonna fall Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it I saw a highway diamonds with nobody on it I saw a black branch with blood that kept dripping I saw a room full of men with their hammers a-bleeding I saw a white ladder all covered with water I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken I saw guns and swords in the hands of young children And it's hard, it's hard, it's hard And it's hard, it's hard rain fall Oh what did you hear my blue eyed son And what did you hear my darling young one I heard the sound of a thunder that roared out a warning I heard the roar of a wave that could drown the whole world I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening I heard one person starve I heard many people laughing I heard the song of a poet Who died in the gutter? I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's a gonna fall. Oh, what did you meet? My blue-eyed son And who did you meet, my darling young one I met a young child beside a dead pony I met a white man who walked a black dog I met a young woman whose body was burning. I met a young girl. She gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard. It's hard. It's hard. It's hard. It's hard. Are gonna fall And what'll you do now my blue-eyed son And what'll you do now my darling young one I'm -a going back out for the rain starts a fallin' I'll walk to the depths of the deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty Where the pellets of poison are flooding their waters Where the home in the valley meets the damp dirty prison And the executioner's face is always well hidden Where hunger is ugly, where the souls are forgotten Where black is the color, where none is the number And I'll tell it and speak it and think it and breathe it And reflect from the mountains so all souls can see it And I'll stand on the ocean until I start sinking But I'll know my song well before I start singing And it's a hard, it's a hard, it's a hard And it's a hard, it's a hard rain They're gonna fall. Merhaba Merkez, Açık Radyo burası 94.9, aynı zamanda Açık Radyo.com ve onun Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bob Dylan'a da bir günaydın diyelim. A Hard Rains Are Gonna Fall adlı çok iyi bilinen parçasıyla gelecekteki kıyameti haber veren, haberleyen ve geçerliği de ...hemen hemen hiçbir zaman solmayan... ...önemli şarkılarından... ...en önemli şarkılarından biri sayılabilir... Ee, ...onunla açtık... ...Bob Dylan... aslında Robert Alan Zimmerman... ...artık tanıtmaya lüzum yok herhalde... ...şarkıcı, besteci, müzisyen... ...ve çağ değiştiren... ...adamlardan biri... ...sadece şeyi de söyleyelim... ...31 Mayıs'ta da burada konseri var... Festivalde şarkıda söyleyecek ve çalacak. Onu da belirtelim. Seyredebilecek şanslılara. Bütün biletleri satılmış. <gülüyor> biliyorum biliyorum. Evet yani hem yani düşünce biçimi olarak da her şey tab tabu kırıcılığıyla da hayati rol oynamış. Önemli kim, kişilerden birisi ona bir günaydın dedik. Ve haberlere bakalım kaçınılmaz olarak Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını öne alacağız. Çünkü bütün gazetelerde ve televizyon haberlerinde hatta muhtemelen bütün internet sitelerinde de Hı -hı. bakmadım ama herhalde birinci haber olsa gerek diye düşünüyorum. Rivayet... Geçen haftadan başlayan o gündem aynen devam ediyor aslında. E... Bir yandan bence şunu ifade ediyor olduğunu söylesem çok abartıyor olur muyum? Bir şekilde bir değişiklik ihtiyacı ve değişiklik talebi var. Hani bu buna tekabül ediyor mu etmiyor mu tartışmasını bir kenara bırakarak aslında. Evet o tartışmayı çok uzun süre daha yapılacak. Türkiye'deki bölünme yarılmanın da bir şekilde yansımış olduğu bir kurultay oldu. 33. kurultaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Parti meclisi yüksek disiplin kurulu üyelikleri için yapılan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla da sona erdi. Ve önemli değişiklikler olduğu da söyleniyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin karar organı parti meclisinin 3'te 2'sinin değişmiş olduğu ve Deniz Baykal yönetimindeki CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 parti meclisi üyesinden sadece 28'inin yerini koruyabilmiş olduğu Geçmişte genel başkan adayı olan 3 isim bir de emekli müftünün de yönetime girdiği haberleri yer alıyor. Sadece 4'ü kaldı diyen gazeteler var eski yönetimle ilişkili olarak Baykal'a yakın 16 isim. Yeni yönetimin dışında kaldı. eski genel başkan 80 üyeli parti meclisine 60 yeni 100 girmiş olduğu söyleniyor. Söyleniyor değil biliniyor artık evet. tabii. Evet. Kurultay gerçekten e, büyük bir medya olayı olarak yaşandı e, pek çok kanalda canlı yayınlandı vesaire. E, bu sebeplerle de çok yere ulaşan aslında hani etkisini de daha da kuvvetli hissettiren bir e, haber haline aldı. E, bence iyi oldu. Herhalde böyle bir yerden başlamak lazım. Hani Baykal ekibinin tasfiye olması bir miktar e, hayır alamet ve değişikliğin alameti olarak bence e, olumlu bulunması gereken bir şeymiş gibi geliyor bana. Evet tabii e, yani bunu tetikleyen olaydaki şaibe ayrıca inşallah ileride aydınlatılır bir seks kaseti olayıyla. Yoksa böyle bir değişiklik henüz olmayacaktır. O kısmı biraz hakikaten tatsız. Yani e, işte Kılıçdaroğlu'nun aday değilim demesi ardından aday olmadığını bir daha söylemesi sonra birden aday olması çok her şeyin hızlı geliştiği ve ...nasıl olduğunu bir türlü anlayamadığımız bir süreç yaşadık. Ama sanırım bu kısmından çok şu anda önemli olan... ...ya da insanların konuştuğu kısım... ...işte değişen parti meclisi... ...ve değişen genel başkan. Evet. Görünüyor. Eski genel başkan Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen... <gülüyor> ...Mustafa Özyürek, Onur Öğmen, Yılmaz Ateş... ...Cevdet Selvi ve Mehmet Sevigen gibi isimlerin... ...parti meclisine alınmadığı... ...görülüyor... Belli bir denge gözettiğini de söylemiş Kılıçdaroğlu. Kimileri Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde devrim yaptığını belirtiyor. Mesela ntv msnbc.com Yeni isimler arasında Gürsel Tekin, Süheyl Batun ve Haluk Koç'un dikkat çektiğini söylüyor. Kılıçdaroğlu listede bir denge gözettim demiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ağır bir sorumluluk Baykal'da Kılıçdaroğlu'na inanıyor ve güveniyor diye bir açıklama var. Aslında e, gazetelerin büyük ölçüde bu değişim talebin midir bilinmez ama senin de dediğini vurgulayan çok sayıda kuvvetli destek geldi medyadan da bu hı hı. değişime daha doğrusu Kılıçdaroğlu'na böyle bir şeyden bahsetmemiz mümkün. Monşerlere güle güle diye vermiş mesela bir gün gazetesi. Baykal döneminde Merkez Yürütme Kurulu'nda olan 18 üyeden 15'inin listeye dışı kaldığını, Baykal muhaliflerinden 3'ünün de listede kendisine yer bulduğunu söylüyor. Yeni Parti meclisi listesinde sosyal demokrat kökenden gelen isimler olduğu gibi Süheyl Batum ve Mehmet Faraç gibi isimler de dikkat çekti diyor bir gün. Mehmet Faraç terör ve toplum adlı köşesinde Kürt sorununu ilginç ele alış tarzı ve Ergenekon'u öven şoven yazılarıyla tanınıyor demiş. Ulusalcı mı solcu mu başlığıyla sorduğu bir küçük haber kutusunda Solcu kelimesi başımıza gittikçe daha çok iş açacakmış gibi de bir hissiyat e, doğuyor içimde. Yani neyi tanımlıyor olduğuna dair net çerçeve olmayan... ...çünkü solcu e, diye bir şey aslında yok. Hani çeşitli sol politikalar, çeşitli sol anlayışlar vesaire var ya... ...bunların hepsini ortadan kaldıran bir e, bütünleştirme hali solcu. E, solcu mu olabilir ama yanında Ergenekoncu ise mesela... Ee, ne diyeceğiz bununla ilgili diye de herhalde bir daha düşünmek gerekiyor falan diye de bir ikinci e, sigortayı orada attırıyor. Ergeni solcu. Ha, böyle mi halledelim diyoruz? Olur tamam. Hani Bir tanım koymak gerektiği açık çünkü solcu e, bir şeyi tanımlamıyor aslında. Sadece olmadığını tanımlıyor galiba. Evet. Ee, çok ben de katılıyorum bu söylediğine tabii. Ee, bir de e, genel kurmaya... Demokrasinin deniz feneri diyen ve Orgeneral Başbuğa yakınlığıyla tanınan Nuran Yıldız'ın da parti meclisine girdiğini de söyleyelim. Nuran Yıldız askerin siyasete müdahalesini savunan yazıları yazmış, yazılar yazmış. Onun yanı sıra da Genelkurmay Başkanının iletişim danışmanı olarak da tanınıyor. Yıldız bu unvanı doğrulamıyor ama Orgeneral Başbuğa yakınlığı biliniyor demiş. Hatta bunun Yıldız'ın Parti Meclisi üyeliğinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici kadrosu için de sürpriz olduğu belirtiliyor. Bu da Başbuğ'un Yıldız'ı Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde diye Taraf Gazetesi'nin manşetinde. Vatan manşetten sadece dördü kaldı diyor. Zaman Gazetesi'nde bu konuda manşet olmadığını da belirtelim. Baykal'a yakın isimler tasfiye edildi diyor ama Yandaki ikinci haberinde bunu i̇kinci söylemiş. Haber, Tek evet. galiba manşete taşımayan zaman olmuş. olur. Öyle yani CHP'deki görünüyor. değişikliği. 52 yeni isim demiş. Hürriyet gazetesi manşetten işte seçilen blok liste diye Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere götürecek yeni parti meclisi oluşturdu diye. Tasfiye terimini kullanmış Milliyet gazetesi. Baykal hı hı. ekibine tasfiye ediyor. Ben zaten anlayamadım şu kısmı şimdi Baykal'la yüzleşen ve Baykal siyasetiyle e, karşı duran yeni bir siyasetle mi karşı karşıyayız çünkü tasfiye falan bunların hepsi konuşuluyor işte Baykal gitti Baykal'ın ekibi de gidiyor vesaire diye e, eğer böylesin iyi bir şey ama hani bir yandan Kılıçdaroğlu konuşmasına şeyle başladı değil mi e, Baykal'a yapılanlar bizi çok üzdü bunların ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Vesaire diye yani haksızlığa uğramış eski lider durumu devam ediyor galiba. Onu zaten e, Cumhurbaşkanlığına da ileride uygun gördüğünü evet. de söyledi. O zaman niye genel baş ben anlayamadığımdan hakikaten eleştiri kısmı değil burada <gülüyor> neden bahsediyorlar bu Baykal'la ilgili nasıl bir duruş sergileyecekler orasını anlayamadım şey mi yani hani olan oldu neyse zaten e, gitti yerine de Kılıçdaroğlu var artık geçmiş tartışmayalım gibi bir şey mi? Tam anlayamadım yani gazetecilere söylediği zaman Cumhurbaşkanlığına <gülüyor> aday gösterilebileceğini söylediği zaman Deniz Baykal'ın e peki ya kaset diye sormadığı için hiçbir gazeteci bilemiyorum hı. cevabını yani eğer kaset uydurmaysa hı hı. zaten neden o zaman başkanlıktan başkan, istifa etti evet. uydurma değilse de biz aslında o zaman da konuşmuştuk yani seks kasetiyle başkanlıktan istifa arasında nasıl bağlantı kurmak gerektiğine dair ama Hani verilen karar galiba partide şu. Böyle bir kaset varsa başkanlıktan istifa gerekir. Değil mi? Evet ben ettim diyor zaten. Ve bunun onun yerine de işte Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu da oldu. kendisini aday gösterdi. Önce Peki bu tasfiye mi? neyin nesi o zaman? Yani siyaseten bir yüzleşme yaşıyorsak şundan bahsediyorum. Bu siyasetler CHP'yi buraya getirdi. Bunlar değil bunlar diyorsak ne değil ne sorusunun cevabını ben alamadım. En çok beklediğim ve aslında hani benim açımdan turnu sol kağıdı olan şey... Aslında buydu yani politika Kısmı ne getirecek e, Çünkü daha bu kurultay yapılmadan Önce konuştuğumuzda son 3 programda Bunu konuştuk galiba değil mi Ergenekon'la ilgili ne diyecek Kürt sorunu ile ilgili ne diyecek e, Temelde aslında CHP'nin değişip Değişmediğine dair Baykal CHP'sinden Başka bir CHP'ye geçirip geçilmediğine dair e, Belirtiler Buralarda Öyle, olacak hukuk demiştik Hukuk reformu konusunda ne diyecek Anayasa paketi ile ilgili ne diyecek, ne diyecek? Ee, yani Kürt sorunuyla ilgili konuşmasında Kılıçdaroğlu tek bir kelime etmedi. Kürt kelimesi bile geçmedi konuşmasında. E, bence çok tatsız bir durumdu. Ama CHP e, pardon Cumhuriyet bugün e, aslında bu durumu değiştirmiş. E, sanırım Cumhuriyet de rahatsız etmiş bu Kürt sorunuyla ilgili hiçbir şey söylenmiyor olması hali. Çünkü e, normal değil. Yani Türkiye'de şu anda herhalde en ciddi almamız gereken sıkıntıların... E, işte i̇lk üç listesine rahatlıkla girebilecek ve çözülmedikçe hiçbir şeyin çözülemediği sıkıntı. E, açık ve net mesajlar demiş Cumhuriyet bugün. Kılıçdaroğlu kurultay konuşmasında leyiklik ve Kürt sorununa değinmedi. Eleştirilerine yanıt verdi diyor Cumhuriyet. Yani Leyiklikle ilgili ben duymamıştım bir eleştiri ama hani gelmiş de olabilir. Daha çok dediğim gibi beni ilgilendiren kısım, herkesin dikkat noktası başka. Öz, öz yürek içeriden bir eleştiri bulunmuş ve şey demişler, laiklik konusu daha çok vurgulanmalıydı demiş. Şöyle demiş Kılıçdaroğlu, madem öyle, laiklikle ilgili de söylediklerini söyleyelim. Özellikle vurgulama gereği duymadım. CHP'nin tavrı çok açık. Biz doğrudan yurttaşa seslenmek zorundayız. Halk sorunlarına bizim yaklaşmamızı görmek istiyor. Demiş, yani laiklikle ilgili cevabı bu, bilmiyorum ne demek. Kürt sorunuyla ilgili ise dediğini anladım açıkçası ama anladığımdan hoşlanmadım kendi adıma. Nelerin yapılması gerektiğini barış rüzgarları esmesini ifade ettim. İşsiz insanların etnik kimliğine bakıp sorunlarını çözeceğiz? Bizim düşündüğümüz demokrasidir demiş. E, konu işsizlik değil. Türkiye'de işsizlik diye bir konu var e, ve Kürtleri, Türkleri, Çerkezleri, Abazları, Lazları falan diye devam edebilirim. Herkesi kırıp geçiren ciddi bir işsizlik sıkıntısı var Türkiye'de ama... Ee, ...konu galiba bu değil değil mi? Yani Kürt sorunu dediğimizde... E, ...Kürt bölgesinde, Kürtlerin yaşadığı yerlerde... ...vesaire işsizlik sıkıntısından bahsediyoruz. Hayır, kimlik ve özgürlük sorunundan bahsediyoruz. Yani bana da öyle geldi. Yani şey gibi, hani ekonomik, kültürel ve sosyal haklar... ...diye bir e, haklar bütünü var. Galiba almış ekonomik ve sosyal kısmı da... ...kültür kısmı ki zaten e, sıkıntı ve tartışma da buydu. Bu insanların aşağı işe ihtiyacı var... Evet ama bu insanların ana dilinde eğitime de ihtiyacı var. Bu insanların kimliklerinin kabulüne de ihtiyacı var. Örgütlenmenin önündeki özgürlük alanının genişlemesine de ihtiyacı var. Ee, kısmı yine zıplanmış gibi görünüyor ki umarım böyle olmaz. Çünkü e, en nihayet de bu fayda değil zarar gibi görünüyor. Bu açıdan e, işsizlik değil sıkıntı Kürtlerle ilgili. Hakikaten de buraya indirgenirse çok tatsız olur diyeceğim. E, ama Baykal çizgisinden değişen bir şey olmamış olur sanırım. Yalnız şey bence tek benim dikkatimi çeken naçizane, sübjektif olarak söyleyebileceğim %10 seçim barajının indirilmesi evet. gerektiğini söylemiş olması gerçekten demokratik bir Tabii, talep. talep. Ergenekon'la ilgili konuştukları ise bence gerçekten tatsızdı. Ergenekon soruşturmasını faşizm diye niteledi. Öyle mi? Evet. Takip yani kendisi söyledi. Konuşmasının içinde geçti. Korku imparatorluğu yaratıyorlar. Şimdi yaptıkları son anayasa değişikliğiyle de kendi korku imparatorluklarının hukuksal temellerini hazırlamak istiyorlar. Buna meydan vermeyeceğiz. Bu ülkede işverenler, medya, sendikalar hepsi korkudan konuşamıyor. Bu demokrasi mi, faşist yönetim mi? Faşizme geçit yok, izin vermeyeceğiz. Dedi. Dolores Ibaruri'nin yani İspanya Komünistlerinin iç Savaşı sırasında Lideri Dolores Ibarruri'nin La Passionaria'nın Başka bir lakap kullanacak olursak Geçit Yok sloganını Tekrarlamış oluyor Evet ama <gülüyor> Ama demeyeceğim tamam <gülüyor> Amasız konuşmaya çalışıyorum ee, Böyle Anayasa Değişiklik Paketi ile ilgili de Söyledikleri var ee, Milletvekili seçildik bu anayasaya sadakat dolayısıyla namusumuz ve şerefimiz üzerine söz verdik. Recep Bey de aynı yemin içti. Sen anayasanın ilgili maddelerine aykırı düzenleme yaparsan, biz de bunu görüp bilip sesimizi çıkarmazsak, ettiğimiz yemini çiğnemez miyiz? Bizim namusumuz ve şerefimiz bu kadar ucuz mu? Dedi. Ucuz mu? Ucuz ucuz, uyuz değil. O sabah e, peltekliği. <gülüyor> <gülüyor> o benden kaynaklanıyor. ondan <gülüyor> <Kılıçdaroğlu> değil. <gülüyor> Şimdi... E... Evet. Fakat şey durumu var. Ha, bir de Recep Bey diye bir terminoloji Onun kullanmış oldu. Onu niye kızdırdı olmuş. anlamadım ben AKP'yi. Yani, Öyle kızdırmış mı? Bayağı tepki var. Her bu bir iş tepsi de her zaman. Yani yani Recep verir. Bey bir de hani aşağılama içermiyor bir şey içermiyor. İşte Recep Bey yani hani evet Sayın Başbakan falan gibi böyle bir üstten değil değil. Hani bir de asıl kullandığı isim Tayyip ya. Ha anladım. Recep'i nereden çıkardık gibi bir evet, şey. Göbek adını niye kullandı diye filan ama şey değil. Fakat asıl değerlendirmeleri de kısaca ele alalım. Sonra zaten Ali Bilge bizim adımıza da açık gazete adına kurultayı, kurultayı izledi. izledi. Ve bugün canlı yayında anlatacak. Fakat birkaç da ona da girmeden, yani o gelmeden de şeyleri söyleyelim. Evet. Çok büyük bir övgü almış olduğunu görüyoruz medyanın bu hı hı. önemli bir bölümünden özellikle de Doğan grubu gazetelerinden hürriyette amiral gemisi hürriyette mesela Tufan Türenç özgür korkusuz toplum özlemi başlığını atmış. Türkiye için demokratik hukukun işlediği kazancın hakça bölüşüldüğü özgür ve korkusuz yaşam yolu açıldı diyor. Bayağı kuvvetli bir destek vermiş olduğu söylenebilir değil mi? Bir çeşit devrim programı gibi bir şey. Yani kazancın hakça bölüşüldüğü, özgür ve korkusuz yaşam, demokratik ve hukukun işlediği bir yöntem, e, durum. E, Yalçın Doğan da ülkeyi sarsacak bir tsunami olarak nitelemiş. Neden? Yani böyle olması gerçekten ülkenin sarsınmaya ihtiyacı olduğu çok açık, hani çok... Bir devrim programına gerek olduğu çok net. Bunlara hiç itirazım yok da Bununla bunun bağlandığı, bağlandığı noktayı ben daha hala tam çıkaramadım. İşte yani Kılıçdaroğlu ile bu, bu ihtiyacın bağlandığı noktayı. Bu kurultay diyor lider yaratan kurultaya dönüştü. O Halim Selim sakin güç kürsüde AKP iktidarına duman attırdı demiş. Sedat Ergin de iki haftaya sığan büyük değişim diyor. Siyasetin üzerinde durduğu zemin dün Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi liderliğine gelişiyle köklü bir şekilde değişmiştir diyor. Seda Ergin. Hürriyetin ee, takip eden yazarlarından bir kısmı böyle çok büyük bir şeyle karşılamış durumdalar. Aynı zamanda e, Vatan Gazetesi'nde de bunun çok büyük bir şeyle karşılandığını gösteren coşkuyla özellikle mesela ışığın adı Kılıçdaroğlu diye yazan Zülfü Livaneli var. Işığın adı mı? Evet. Aydınlanma ışığının demeye getirdiğini sanıyorum. Hmm. Ee, şey istiyorsan biraz da ayrıntı vereyim. Türkiye çok ilginç bir ülke diyor. En bunaldığı, en sıkıştığı dönemde bir çözüm üreti veriyor. Bugün ufukların iyice karardı, insanların umutsuzluk uçurumlarına yuvarlandığı anda, yani gecenin en karanlık anında şafağın müjdeleyen bir ışık belir verdi diyor. Yolu açık olsun diye bitiyor. Ee, Şeyde Reha Muhtar da e, şey diyor. Reha Muhtar mı? Evet. Bin, Peki, hadi. <gülüyor> 1980 yılından sonra ilk aşkın yıkıntısının üzerine ben de kendime yeni bir hayat kurdum unuttum ilk aşkımı deyip yani şöyle diyor hani anlarsınız ya bitmemiştir aslında o aşkınız o mütevazı halkçılığınız o idealleriniz o kardeşlik ve özgürlük özleminiz demokrasi talebiniz hani küller savrulur yara görünür hani toprak yarılır gömdükleriniz fışkırır ya işte öyle bir şey. Size Bülent Ecevit'i getirdim demiş. Rahşen Ecevit diye de bitiriyor. Rahşen Ecevit de katıldı çünkü. Ben anlamadım. Rahşen Ecevit hala... Bir... Aktif partisi var ama herhalde dağıtacak. Böyle dağıtıp toplayabiliyor yani. Evet. Bütün bunları da hani bu CHP'nin ya da Kılıçdaroğlu'nun sorunu değil bu arada. Oraya yazmaması gerekir ama bütün bunları da değerlendirmek gerekmez mi? Yani mesela... Hala Rahşan Ecevit'e bir kredi veriyor olmak e, falan filan normal bir durum mu? E, bu hava için no, normal evet. Dün, e, yani Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye'yi de alır götürür. Yolu açık olsun diye bitiyor Mustafa Mutlu'nun yazısı. E, ve e, Halkçı Kemal Recep Bey'e karşı diye de Güngör Mengi yazmış. Kılıçdaroğlu'nun liderliği ülkeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hatta AKP'ye de yararlı olacaktır diyor. Kitleleri cezbedecek vaatlerde de bulunmuştur diyor. Böyle bir durum var. Bu değerlendirmeleri daha sonra belki tekrar konuşma fırsatı da bulacağız. Ama böyle bir büyük birleşme manşeti altında Hürriyet gazetesi Dün Sülmanşet'e büyük parlak bir şekilde taşımıştı. Evet yani çok büyük bir umut yüklenmiş oldu Kılıçdaroğlu'nun üzerine ve ekibinin, yeni ekibinin diyelim. Eski ekipten farkını henüz görmedik ama büyük bir değişimin de habercisinin... Miktar yönelde... fark var aslında. Yani hani e, perspektifle ilgili herhalde bir miktar ama... E bazı isimlerin ciddi anlamda bütün bu ergene sürecinde içinde öte yanda kaldığını söyleyebilmek mümkün gerçekten öne çıkan e, isimler olduğunu bu süreçte bunların yeni parti meclisine girmesi bence gayet tatsız yani eski e, işte yaşlı ekip tatlı değildi ama bu da pek tatlı sayılmaz. Ancak tabi nasıl kararlar alacaklar? Siyaseten nasıl bir hareket alanı belirleyecekler? Onu beklemek lazım. Berada bir şey demek için. Evet. Bence burada bir... Ama şunu <gülüyor> ayıp diye de herhalde tanımlamak lazım e, bir miktar. Bir yandan da hani e, ya galiba fazla şirazesi kaçtı bu destek işinin diye düşünüp başka bir yerden de eleştiri. Ben öyle algıladım. Yani böyle midir? E, masada konuşulan tabii onu söylemek mümkün değil ama... Mesela Vatan Gazetesi'nde var, başka gazetelerde de var. Vatanda sür manşette kocaman... Ee, ...ilk açığı Twitter yakaladı. Kendim böyle halka yakın hissediyorum... ...diyerek kravatını atan Kılıçdaroğlu'nun... ...495 TL'lik... ...etro marka gömlek giymesi... ...dün internet paylaşım platformu... ...Twitter'da tartışma konusu oldu. Diyor. Ee, i̇şte... ...buna evet, hiç girmemek yani çok ayıp. Yani üzerindeki gömleğin kaç para olduğu bilmem ne... ...tabii ki... E, ...halkla yakın olmakla... ...kravat arasında bağlantı olmadığı gibi... ...falan filan... E, yani zengin olmakla halka yakın olmak arasında da bir bağlantı var mı diye düşünmek gerekiyor. Yani nedir bilmiyorum bu etro gömlek ama herhalde pahalı gömlek anlamında. Ee, yani pahalı gömlek mi giyiyor giymiyor mu? Herhalde bu, buralardan değerlendirirsek işleri e, çok zekice bir yere varacağımızı düşünmüyorum. En i̇şte azından. böyle semboller yine Ecevit'in sembol haline gelmiş olan. Kaskets, kask et onu takması falan takma. da hoşuma gitmedi açıkçası benim. Ama hani etro üzerinden eleştiri de ee, bir başka garabet hal. Evet bence burada bırakalım şimdilik ve neden kravat takmadı sorularını, neden pahalı gömlek giydi, çizgili gömlek giydi sorularını bırakalım. Ama kurultay izlenimlerini bir de Ankara'dan kendi bizim için muhabirlik yapmış olan Ali Bilge'den bir yarım saat sonra dinleme fırsatımız Against grubundan Ready to Fall adlı parçayı dinledik. Uçurumun kenarında durup bir tek yanlış adım ve tamam. Yani son bir sevdiğim yüksekliklerden bir zamanlar sevdiğim yüksekliklerden son bir bakış aldım. Ondan sonra da deli gibi koştum diyor. Yani dünyanın sonunu haberleyen önemli bir fikri angst durumunun iyi temsil ettiğini düşündüğümüz şarkılardan biri dinleyicimiz Fatih Uzuner'in de bize gönderdiği bu sayede haberdar olduğumuz bir şarkı bu. Hakikaten düşmeye hazır olma durumu ilginçte bir videosu var. Ve zaten günümüzdeki muazzam çevre felaketleriyle karışık olarak bakıldığında da gittikçe büyük bir felakete doğru gitmekte olan dünyanın ...iyi bir tanımlaması diyebiliriz. Fatih uzun nerede? ...bir kez daha teşekkür edelim. Evet Açık Radyo burası... ...94.9 AçıkRadyo.com ...ve Açık Gazete... ...devam ediyor. Evet kurultaydan sonraki... ...önemli haberlerimize de... ...şöyle bir... E, ...bakalım. Bu arada ben konuşmaya... ...bakıyorum. E, başörtüsüyle... Ilgili de. E, aslında yine... ...ekonomik söylem öne çıkmış. E, İstanbul'da merdiven altı atölyelerinde binlerce başörtülü genç kız üretim yapar. Siz hiç Recep Bey'in bu genç kızlarımızın kayıt dışı çalışıyor. Bunları sigorta yapalım dediğinizi duydunuz mu? İşte o başörtüsü bunlar sömürüyorlar. Biz merdiven altı atölyelere gideceğiz. Diyeceğiz ki biz seni sigortalı yapacağız. Ben seni sendikalı yapacağım. Gelecek güvencesi senin ellerinde olacak. Hiç kimse ötekileştirme lüksümüz yok diyor. Yani başörtülü kadınların da sorunu e, sendikasız olmak taşeronluk falan değil. Ya yani bunlar hepimizin sorunu kısmı. Bir de özel sorunlar var. Kürt sorunu gibi, başörtüsü yasağı sorunu gibi. Hani ikisini aynı potada eritiyor olmak ya da ekonomik sıkıntılardan bahsediyor olmak bir garip hal mi bende mi gariplik var? Bundan da emin olamıyorum. Çünkü hani genel anlamda beğenildi anladım. Evet, maden Madencilik konusunda da... Madencilikle işte. Baykal'ı yan yana anmasında bir garip hal olduğundan eminim. Mesela iki olay içimizi burktu. Biri e, Zonguldak e, madenindeki 30 ölü, biri de Baykal'ın kasedi durumu olunca e, garip oluyor hakikaten. Neyse. Evet yani sendika demişken de e, Genel Maden İş Başkanı Ramiz Muslu'nun da e, bu ocakların kapatılması ve onun yerine başka bir şey yapılması gibi önerilere karşı çıktığını da bu insanlara iş olanağı nasıl yaratılacak ya da ihtiyacımız olan kömürü neden daha fazla maliyetle imal ed ithal edelim diye ulusalcı bir bakışla savunması da ayrıca dikkate değer. Yani her sendikada mutlaka işçi savunuyor anlamına gelmeyebiliyor. Pekala, şimdi... E genel olarak haberlere şöyle bir bakalım hı hı. Ee, çok o, Irak'ta gene müthiş bir bombalı saldırı oldu başkent Bağdat'ta 30 kişi parçalanarak öldü bomba yüklü bir araçla saldırılar yaralı sayısı da en az 80 olarak geçti bu 22 Mayıs Cumartesi gününden kalma bir haber Pazar gününden de Somali'nin başkenti Mogadishu'da çatışmalarda 20 kişinin öldüğü haberi var. 30 kişi de yaralanmış. El Şebap militanları başkanlık sarayına doğru Mogadishu'da ilerlemeye çalışıyorlarmış. Ve askerler ve Afrika Birliği barış gücü ile militanlar arasında çatışmalar devam ediyor. Bir de Afganistan'da Kandahar. En büyük hava limanına, Kandır'daki tek yani hava limanı herhalde oraya bir saldırı oldu. Galiba ölen olmadı, püskürtüldü ama çok çok iyi, en iyi korunan yerlerinden biri olduğu da belirtiliyor. Onun da yani durumun hiç de parlak olmadığı NATO güçleri açısından ortaya koyan bir başka... Şey bu Afgan halkı açısından da hiç iyi olmadığını söyleyebilmek mümkün. Dün CNN'de bir haber vardı bu konuda. Afganistan nüfusunun %15'inin eroin bağımlısı olduğunu anlatan bir haber yapmışlar. işte. İçeriden insani haber durumu. Yani Gerçekten bu sayılar gerçek ise çünkü hani istatistiği kim tutuyor, neye göre tutuyor falan bunları ben daha çok düşündüm. Felaket bir başka halden bahsediyoruz. Herhalde Çin, İngiliz sömürgesi. Durumu zamandan beri böyle afyon bir oranlar evet. Afyon savaşlarından beri yaşanmadı herhalde. Evet. Ya bir nerede gördün o haberi? Sienen. Ben de BBC'de bir belgesel seyrettim. İçine kadar girmişler. Çocuklar Hı -hı. Afyon çekip kendilerinden geçip yatıyorlar. Tamamen bitmiş vaziyetteki çocuklar ve çocuk yaştaki gençler. Yani burkaları atacağız, okullara gideceğiz, e, özgürlük geliyor gibi garip bir söylemle başlayan ve e, buralarda bir yerde galiba devam ediyor olan teröre karşı savaş. Evet. Bu arada e, şeyi de belirtmeliyiz. E, İran'dan takas antlaşması iptal tehdidi gelmiş durumda. İran Meclis Başkanı Amerika yeni yaptırımlar için çalışmaya devam ederse Tahran'ın nükleer yakıt takası antlaşmasından vazgeçeceğini açıklamış. Bu da önemli. Ali Larijani'nin devlet televizyonuna yaptığı bir açıklama bu. Ve Amerika'nın güvenlik konseyinden karar çıkartması ya da Amerikan Kongresi'nin yaptırımlar koyması durumunda Türkiye ve Brezilya tarafından hazırlanan takas anlaşması geçersiz olacaktır demiş. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ya da dairesiyle ilişkilerini de gözden geçireceğini söylemiş İran'ın. Çünkü geçen hafta Amerika ve Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri İran'a uranyum zenginleştirme çalışmalarını durdurmadığı için yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören bir Birleşmiş Milletler karar taslağı üzerinde anlaşmıştı deniyor bu USA American haberi. Yani daha önce bu taslak açıklanmadan önce İran 200 1200 kilo düşük ölçekli uranyumu Türkiye'ye göndermeyi kabul ettiğini araştırma reaktöründe kullanacağı nükleer yakıtla takas için kabul ettiğini bildirmişti. Bugün bir mektup bugün mü? Evet. Yarın. Pardon. Bugün Uluslararası Atom Enerji Kurumu'na da bir mektup sunuyormuş zaten. Yakıt takası anlaşmasıyla. Bu da endişe verici bir durum. Ayrıca da Güney Kore'de Birleşmiş bunun gemisini batırmasının bedelinin ağır olacağını söyleyerek Birleşmiş Milletler'e başvurmuş tedbir alması için ee, Kuzey Kore'nin torpiliyle batmış olduğu iddiaları var. Hı hı. Bir savaş gemisinin 40 kadar da denizci ölmüştü yanılmıyorsa. Böyle bir haber de var elimizde. Evet, asıl büyük tabii bir de Meksika Körfezi ile ilgili durumdan bahsetmemiz mümkün herhalde. Orada artık tamamen çığrından çıkmış vaziyette işler. Ama ona gir belki onu dokuz buçuktan sonra mı yapmalıyız acaba? Hangi haberlerle? ...devam etmeyi uygun buluyoruz. Ee, aslında... ...CHP ve Kılıçdaroğlu dışında... ...Türkiye'de e, haber... ...maalesef mevcut değil şu anda. E, elimizdeki malzeme... ...üç aşağı beş yukarı bundan <gülüyor> ibaret. E, ben bayağı bakındım. Mesela 26 Mayıs'ta bir genel grev... E, ...olacaktı. E, genel grev olmayacak. Bu bir... E, ...genel eylemliğe dönüştü. Türk İş'in yönetimi son dakikada çekildiğini... ...açıkladı falan böyle bir hikayeler var... E ama galiba bunun günü bugün değil, herhalde yarın e, olacak, 25 Mayıs olduğu için. E, yani tek el işçilerine ne oldu, e, 4C, direniş vesaire bunlar nerede kaldı, konfederasyonların üzerinde anlaştığı neydi falan. Bütün bunlarla ilgili galiba biraz daha geniş bir bakmak gerekecek gibi. Ama bundan öte e, hakikaten elde e, Kılıçdaroğlu var, Kılıçdaroğlu verebilirim. Gibi bir durumdayım. Şey var, yani birkaç şey haberi verebiliriz. İşte, e, mesela işte şeyin e, Gazze'ye yardım gemisi yola çıktı. Onu da belirtmemiz gerekiyor. İsrail ama bunu sokmayacağı yolunda da tehditlerde bulunuyor. İHA'nın gemisi hafta sonu İstanbul'dan yola çıktı. Evet. Bu gerginlik bayağıdır vardı aslında. Girip girmeyecek olması da önemli. Bir hal alacakmış gibi çünkü şu ana kadar giden en büyük yardımlardan biri. Evet büyük bir törenle yola çıktı. Ve devam ediyor yola. Gazze'nin durumu çünkü hakikaten tamamen içler acısı bir halde. hiçbir Bugün Voice of America'da bir haber vardı mesela. Gazze'de okulların durumu yüzde seksen, beşi tahrip olmuş vaziyetteymiş okulların hı hı. durumu. Şimdi o zaman e, hakikaten e, ve yeniden okul binalarının yeniden yapılmasına da herhangi bir şekilde malzeme, işçi... Bununla başka... ilgili zaten geniş bir rapor yayınlanmıştı. E, yanlış hatırlamıyorsam 26 İnsan Hakları ve İnsani Çalışma. Yürüten örgüt bir arada yayınlamışlardı ki tarihte pek sık gördüğümüz bir şey değil. Ee, böyle raporların yayınlanması Türkçesi de var raporun. Yani Uluslararası Af Örgütü'nün sitesinde bütününü okumak mümkün. Ee, yani raporda zaten çok net ortaya koyuyorlardı okula gidebilen öğrenci sayısının ne kadar düşük olduğunu. Bunun ötesinde okula gidenlerde ise ciddi bir başarısızlık olduğunu, başarısızlık araştırılmış niye bunlar yapamıyor diye. Ee, çocuklarda temel olarak e, besin yetersizliği ve kansızlık çok net hepsinde çıkan şeylerden biri. Evet, travmayı bir yana bırakacak olursa. Tabii ya yani, travmaya girmiyorum bile fiziksel koşullarla ilgili doğrudan evet. çocukların biyolojik bazı eksiklikleri var düzden. Yani, bütün bunları yan yana koyduğumuzda e, galiba bu ambargo çok insani değil ve bir toplu cezalandırma e, halinde alıyor diyordu rapor. Ki genelde bu örgütler bir araya geldikleri zaman bu kadar sert de konuşmuyorlar. Tabi bu İsrail olduğu için ve İsrail'i sevmedikleri için falan gibi açıklama da yapmak belki buna mümkün olabilir ama e, akla yatkın olan açıklama bu değil herhalde. E, yani böyle bir şeylerin pek olduğunu görmüyor olmamız daha mantıklı bir açıklamaymış gibi geliyor bana. Evet gemi binlerce kişinin uğurlamasıyla Bahçeden yola çıktı. Ne zaman varacağını filan bilmiyorum ama önemli bir dayanışma girişimi. Elbette içinde İslami destek grupları da var. Ama dünyadan da yankı bulması beklenebilir. İsrail onu sokmayacağını, sokmayacağı şeklinde uyarılarda da bulundu. Tabi İsrail'deki en önemli sorunlardan birinin dünya basınında hiç duyulmayan aslında bu konuyla ilgili olan Türkiye gibi yerlerde de hiç duyulmayan bir şey var. Tam buna değinecektim. Be. E, fiziki koşullara ilişkin olarak İsrail gemileri, karasu, kendi karasuları içine girmesine de izin vermiyor e, şey, Filistinli balıkçıları. Evet. Dolayısıyla da herhangi bir şekilde e, balık avlamaları, zaten e, bu atılan şeylerden dökülen... Lağımlardan dolayı yakın şeyde balık avlamanın imkansız mümkün değil. mümkün değil. Biraz açılmalarına da İsrail hücum botları neyse savaş botları filan izin vermiyor. Dolayısıyla çok büyük bir başka kriz görünmeyen bir krizde açlığa ve sefalete katkıda bulunan bir şey var. Yani bütün bunlar aslında Gazze'ye ciddi bir yardımın. ...ne kadar gerekli olduğunu... ...yani insanlığın gözü önünde... ...sadece Filistinli oldukları için... ...kendi topraklarında oturma hakkını... ...talep ettikleri için... ...boğulan... ...ağır şekilde boğulan... ...bir halkın... ...dramına da arada konuşmakta... ...bir zarar yok en azından... ...başkaları konuşmuyorsa... ...biz konuşalım diye düşünüyorduk... Yani buradaki temel sıkıntı... E Roket atılıyor ise e, roket atanlarla atmayanlar diye bir net ayrım koyabiliyor olmak gerekmesi belki de. E, yani Bütün tartışmayı bir kenara bırakırsak en e, net çerçeve herhalde burası. Yani toplu bir cezalandırma yaşanıyor. İçeride bir buçuk milyon insan var ve e, toplu halde cezalılar. Çoluk çocuk 7'den 77'ye hep birlikte cezalılar. Bu biraz garip bir hal hakikaten. Çok ağır bir hal ve son olarak bir haber daha verelim ve ondan sonra da bir müzik çalalım. Bir donanma şey, Hindistan Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı ülkenin güneyinde inişe geçtiği sırada Mangalor limanına inerken pisti ıskalayarak limanının yakınındaki bir vadiye düştü. 158 kişi öldü. 8 kişi yaralı olarak kurtuldu. Belki bu sayı sonradan da 159'a çıktı diye bir haber gördüm ama emin değilim. Uçağın kara kutularından da birinin bulunduğu kazanın nedeninin de kara kutunun incelenmesinden sonra belli olacağı haberi verildi. Son zamanlarda sık sık böyle uçak kazası haberleri de vermek durumunda kalıyoruz. <Gülüyor> Abraham, kill me in a son. Abe said, "Man, you must be putting me on." God said, "No." Abe said, "What?" God said, "You can do what you want, Abe, but uh, next time you see me coming, you better run." Sam, he had a bloody nose Well, fair department, they wouldn't give him no clothes They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know Sam said, tell me quick, man, I got to run finger said to louis the king i got 40 red white blue shoe strings and a thousand telephones that don't ring do you know where i can get rid of these things and louis the king said let me think for a minute son and he said yes i think Bob Dylan'dan ah, Highway 61 Revisited adlı parçayı dinleyerek devam ediyoruz. Bob Dylan'ın yıl dönümünde ve bu şarkıda da Refik Silemlerinin de müzik aleti olarak kullanılmış olduğunu hatırlatalım. <gülüyor> now the roving gambler he was very bored trying to create a next world war he found a promoter who nearly fell off the floor he said i never engaged in this kind of thing before but yes i think it can be very easily done We'll just put some bleachers out. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın Ömer Bey, günaydın Abi, günaydın Volkan. Evet, şimdi tabii bütün e, Türkiye'nin üzerinde durduğu, bugün başka habere de pek yer vermediği mesela medyanın e, en önemli olay bu Cumhuriyet Halk Partisi. 33. kurultayı, olan kurultayı ve çok büyük bir değişimin düşümlerini gören gazeteciler var. Fazla bir değişiklik olmadığını söyleyenler de var. Eski kadroyu değiştirmiş olmakla beraber kısmen Kemal Kılıçdaroğlu seçildi ama daha bir ulusalcı kadronunda hakim olmaya doğru gittiğini gösteren şeyler olduğunu da söylüyorlar bazı gazeteler ve yazarlar ne diyorsunuz dün izlediniz siz belki gün Evet cumartesi günü e, açık radyo e, programımız için e, izledim. Ee, bu izleme süreci tabi şeye kadar Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını artık e, salondan izleyemeyeceğime kanaat gelince bir grup gazeteciyle birlikte biz aslında e, şeyde, e, uluslararası da bir e, başka bir mekanda e, izledik. Çünkü ses düzeni filan parçalanıyordu daha rahat izlemenin ve çok kalabalıklı ve çok e, aslında sıhhi koşulları elverişsizdi. Kongrenin içinde bir yeni bir can çıkartmaya çalışıyor <gülüyor> CHP ama o canların hepsi oradaki gayri sahih koşullarda havasızlıkta, sıcakta ve hatta aşırı derecede çöplenmiş bir mekandı. O nedenle izleme şeyi zordu. Dışarıda izledim ama büyük bir çoğunluğunu da içeride izledim. Niye peki böyle bir organizasyon sıkıntısı mı var? Evet vardı? yani bence bu iki şeyde istedilir. Mesela AKP kongreleri daha düzenlidir. İçeride sigara içilmez. Şimdi burada sigara içiliyor. Öyle Yasak mi? olmasına karşı enteresan bir şey. Yani Nitekim Kılıçdaroğlu da ileride daha iyi salonlarda güzel organizasyonlar yapacağız. Yani bir kongre aslında partinin durumu... Ee, şe coşkusuyla vesairesi enerjisiyle bakılır sloganlarıyla bakılır yani yeni bir slogan yok hep böyle geçmişten ödünç alınmış sloganlar var onlara da gireriz ee, aslında burada e, yani biraz belki abartılı gelebilir ama e, ben de e, bu kongrenin izlenimi şuydu. bir nefret bileşkesi var yani e, bunu e, Saddam Amerika'nın işgali döneminde düşürülündüğünde bütün Saddam'dan nefret edenler bu işgali ve dışsal bu şeyi ki onursuz bir durumdu onayladılar. Kürtler, Şiiler, Türkmenler çünkü ortak nokta Saddam'dan kurtulmaktı. Saddam'dan kurtulmak için de her şey meşruydu. Amerikan işgali hı hı. bile meşruydu. Dolayısıyla bu onursuzluğu meşrulaştırıp büyük bir coşku bayram yapıldı. Hatırlayın. CHP'de de bir Baykal'dan kurtulmak, kaset gibi yani iğrenç bir yöntemle de kurtulmak bu kongrede meşrulaştırılmıştı. Aslında bu çok derin bir ahlaki sorun bırakarak başlangıcı Kılıçdaroğlu e, Genel Başkanlığı. Birleştiren tek nokta e, Baykal'dan kurtulmaktı. İçeriden konuştuğunuzda artık bu adamdan başka türlü kurtuluş yolu yoktu diyerek, diyecek kadar Bunu durumu da söyleyebilecekler durumu yok. meşrulaştırıyor yani zaten e, bu kadar e, dönüş e, bir Balkan nefreti koalisyonu haline kısa süre içerisinde e, katmerlermiş hale gelmesi ve işte Brashan Ecevit oraya getiren şey nedir budur pek çok e, isim ve grubun e, bu operasyonu başlangıçta desteklemese bile sonrasında bu gayri ahlaki durumu da meşrulaştırdığını e, söylemek mümkün. Mesela yani e, Kemal Kılıçdaroğlu hatırladığım kadarıyla 99 yılında DSP'den aday olmak istemişti. Almamışlardı partiye. Öyle mi? tabi Tabii. Hmm. Yani aynı Rahşen Ecevit burada Bülent'e çok benziyor diyerek e, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. O zaman... E, Almadılar partiye. 99 o yedi. zaman daha da etkiliydi tabii Rahşen Ecevit. Tabii daha da etkiliydi. Şimdi böyle bir partisi de yok. Yani e, burada e, Baykal'a karşı en sonda tabii mesela... Ta Tarık Aziz yani benzetirsek gönderse ama en son dakikada da Tarık Aziz e, satıyor ya da bilinenleri söylüyor. Yani böyle bir e, pozisyon var yani ortak birleşke Baykar'dan kurtulmak ve o yöntemi de bu şekilde de meşrulaştırmak. Bu aslında çok e, ciddi tartışılması yani CHP ciddi bir ahlak sorunu da eklenmiş durumda böyle baktığımızda. Evet, ben ona buna devam edeyim. ama bir arada sormak istediğim bir şey var gibi yani bir de tabi Kemal Kılıçdaroğlu daha çok daha temiz şeffaf demokrat bir şeyi temsil etme durumunda iddiasıyla geliyor ve yani bir çeşitli işte en çok şikayet edilen konulardan biri de ülkede Adalet ve Kalkınma Partisinin Karşısında doğru bir e, sosyal demokrat hatta demokrat bir muhalefette olmadığı örgütlü bir muhalefete e, bırakınız solu e, yani hiçbir şey olmadığı sebebiyle. Şimdi bir şans tanımak e, imkanı e, bir şans tanımak gerekmiyor mu? E, şimdi şöyle bir şey var zaten e, AKP'nin geriletilmesinde ve iktidardan düşürülmesinde denenen bütün e, yollar sonuna gelindiğinde CHP içerisinde bir operasyon yapma zorunluluğu doğmuştur. Çünkü Baykallı AKP geriletemelemiyor Ve e, muhalefet partisi, ana muhalefet partisinde yeni bir değişikliğin bu geriletilmesinde etken olacağı düşünülüyor. O nedenle bu operasyon böylesine bir e, referandum öncesinde olası referandum sonuçlarına olup olmayacağına bağlı olarak bir Seçim öncesinde e, aniden e, ortaya konulmuş gibi görünmesine karşın e, şunu da düşünelim. E, geçen yıllar boyunca özellikle e, genelkurmayla Cumhuriyet Halk Partisi başkanı arasında ve yönetim arasında zaman zaman ciddi çatışmalara tanık olmuştuk. E, evet. e, karşılıklı açıklamalara. Bunlardan bir tanesi Kuzey Irak operasyonu ve bilgi belge meselesiydi. Bunu da radyoda konuştuğumuzu hatırlarım. Karşılıklı bildiriler olmuştu. Bir tanesi de zırhlı araç mevzusuydı. Bu tür gerilimleri hatta Yaşar Anıt, eski genelkurmay başkanı ayrılırken CHP genel merkezinde bir ziyarette bulundu ve 3,5-4 saat süren bir görüşme de yapılmıştı. Şimdi Türkiye'de AKP karşıtları bloğun CHP'deki pozisyonu liderle ilişkilendirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla lidere ilişkin bir değişiklik gündeme e, getiriliyor. Ama mesela mesele o değil. E, ve Kılıçdaroğlu da 2002'den beri partinin içerisinde bir insan, bütün bu parti politikalarının içerisinde ortak olmuş bir Kişi, yani itirazını görmedik yani bugüne kadar e, a, e, 367 idi e, işte anayasa mahkemesiydi demokratikleşmeydi e, açılımdı ki tam tersi pozisyonlarına rastladık yani Onur ömenin Dersim meselesindeki tavrı kendisine de çok ciddi e, yaralar aldırtmıştır dolayısıyla e, yani bütünüyle bir, bugünkü Kongre konuşması ve bugüne kadar sergilediği performansta yani bir Ergenekonun avukatıyım diyen avukat değişmiştir. Sadece. Ee, kürt Açılımına ilişkin bir sözü mü var? Üstelik kendisi Kürt ve Alevi olduğunu bildiğimiz bir, bir söylenen bir kişi. Ya Peki da Anayasa bu, Mahkemesi'nden mesela başvuruyu mı yeri çekti? Yani böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla e, yani Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı'nda sadece bu operasyon Baykal'ı e, ortadan başkanlıktan indirmeye dönük bir operasyon o da başarıyla ilişmiş. Tabii ki bir değişiklik Baykal'dan bıkkınların, Baykal'dan nefret edenlerin koalisyonu bir enerji getirmiştir ama bu enerji kitleleri peşinden sürdürecek götürecek bir yaklaşımı içermemekte. Sadece kişisel bir pozisyonu. Yani bazı yazarların aslında hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Türkiye'yi tepeden tırnağı değiştirecek bir dönüşüm. Büyük bir değişim olduğunu söyleyen çok sayıda yazar var. Özellikle Doğan grubunda ve Vatan Gazetesi'nde mesela. <gülüyor> Şimdi ben bunları çok gördüm. Yani o Türk Spor Salonu'nda herhalde 1980'lerin ortasından itibaren kongre izlerim. Mesut Yılmaz'da gördük. Hı hı. Tansu Çiller'de gördük. Çocuk Murat Karayalçın'da gördük. Murat Karayalçın'ı hatırlayın. Daha önceki pek çok e, medya gruplarına bakarak yani bu aynı sahneler tekrar ediliyor. Yani Kılıçdaroğlu'nda mesela sorunu bu. Kendisini oraya getiren gü güçe güçlere borçlu. Başlangıçta borçlu olarak başlıyorsunuz. Sizi oraya getiren güç. Bunlardan bir tanesi e, hangi e, kesimse iç ve dış bu operasyonu sürdüren. Çünkü kapıya açı açıldı. E, medyaya borçlu olarak geliyor. Ana akım medya doğan medyasına. Yani bu e, Türkiye'de bu siyaset figürler değişir ama Okta Ekşi, Tufan Türenç 30 yıldır 40 yıldır oradalar. Ertuğrul Özkök en yüksek yani bu kadar e, yöneticilik yapıp tasfiye olmayan medyada tasfiye olmuyorsunuz. Siyasette tasfiye oluyorsunuz ama medyada olmuyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde. Yani ben çocukluğumdan beri Okta Ekşi var mesela. Bir de en tehlikeli meslek derler. Evet mümkün Medya değil. Içinde. Eğer sistem içilseniz de mesela alkışlıyor. Tufan Türenç ile Oktay Ekşi Kremel Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlıyorlar. Şimdi bize gazeteciliğin en temel şeyi başbakan da gelse ayağa kalkmayız biz. Biz öyle nesil geliyoruz. Ha? Ayağa kalkılmaz yani gazeteci kalkmaz aya. Ama galiba burada bir genel başkan da çok onların hissiyatı bir halk hareketinin başladı ve bunu selamlıyor oldukları. Yani şimdi bunun bir halk hareketi e, olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin oklarıyla ilgili sorunlarını, e, okları kırması gerekiyor. Valla ok, okları kırmakla ilgili pek bir şey söylemedi. Aslında Yok. benim en çok rahatsız olduğum şeylerden biri işte CHP kuvay milliyedir, müdafaa hukuktur falan diye devam eden kısma oldu konuşmasın ve bunu ardından işte bu yüzden CHP devrimcidir ve değişimcidir diye bitirdi ki e, falan hani. Yani aslında konik durumlar vardı. İşte genleriyle ilgili CHP biz o kadar çok program yapmışız ki CHP aslında 2003'te e, kişilere bağlı değildir CHP'nin kendisi özündedir yani birincisi nedir 1920'lerin 30'ların mantığıyla o, o günkü ideolojisiyle yaklaşamazsınız e, Kemal Kılıçdaroğlu yani Kürt ve alevi olarak Kürtler için bir şey söyledi mi? Bugün Cumhuriyet'te var işte onu da bir miktar sabah konuştuk. Ee, yani bu söylememiş olma durumu anladığım Cumhuriyet'te biraz rahatsız etmiş. Layıklık ve e, Kürt sorunuyla ilgili demedi diye eleştirenlere cevap verdi hmm. diyor. E, layıklıkla ilgili kısmı hakikaten açık kalplikle biz anlamadık. Yani hmm. ne demek istediğini ama e, Kürt sorunuyla ilgili sorunun ekonomik olduğunu söylüyor. İşsizler, işsiz vatandaşın etnik kökeninden bakacağım diyor ki... Konu ekonomi tabi ama e, bu Kürtleri değil herhalde hepimizi ilgilendiren kısmı. Yani Kürtlerin yani şimdi, bir ayrı öznel sorunu yok şimdilik. Bunu e, 1960'ların 70'lerin e, 80'lerin şeyle küskün o doğu. Doğuya yatırım giderse mevzu çözülür. E, gelişmemiştik işte Fikri fotoğrafları, e, röportajları. Yani bu mevzuyu bugün hala aynı düzeyde görüyorsanız. 1989 e, 92'deki Kürt raporunda gerisindesinizdir demektir yani. Ee, yani bu, bu yaklaşımla sadece e, yoksullukla doğuyu ve e, Kürt sorunu çözmeye e, çalışmak bugün aslında yani yetersizliğinde altını çizmektir. ideolojik yetersizliğin, partinin yetersizliğini ve aynı durumu sürdürdüğünü. Çünkü bu artık o eşiği çoktan geçmiş bir durumdur. Oranın... Kendi kimliğiyle ilişkin, kültürüyle ilişkin meseleler vardır. Bu hali hazırda yani e, 1930'ların Recep Peker, Şükrü Kaya bakışının oradan işte Fevzioğlu'na, Metin Toker'lere kadar uzanan e, bakışın e, ve onu da e, Onur Öğmen'i tasfiye etmesi bir, bir şey getirmiyor. Hı hı. Bin tane Onur Öğmen var orada. Yani... Hiç kişilerle şey yapayım. O kişiler sürtüşmeleri, nefretleri, o bıkmış evliliklerin, bitmiş evliliklerin sonucu gibi olan hikayeler bunlar. O yüzden bu yenileşme falan değil. Yenileşme sözde olur. Sen mesela Alevisin. Alevilerin Diyanet İşleri hususundaki hakları da biliyorsun. Hı hı. Bütün federasyonlar söylüyor. Hadi bir söylesene ben bunu düzenleyeceğim de. Burada vergi veriyoruz. Burada da bizim bir e, Alevilerin konularıyla ilgilenen birim olması lazım. De. Yani zaten e, Sayın Kılıçdaroğlu e, son derece medeni şey bir insandır. Tanırım kendisini. Ama yani mesela hem, Kür, hem dersimli hem de e, Alevi olmak e, 40 yıl önce hesap kuruluna falan katılmak için zor şeylerdir. Yani bunun için ya iyi çocuk olmanız lazım. Buralarda bulunabilirsiniz. Abi Hı -hı. mesela Dışişleri Bakanlığı'na gireceğim ben sınava gireceğim desin. Mümkün değil almazlar abi Neden? Neden abi? <gülüyor> yani şey bizim aynı şey Yunanistan'da Türkiye'den giden Rumlar için Dışişleri Bakanlığı'na alınmıyor. Orada da onlar Kürt muamelesi görüyorlar. Yani, tabii ciddi problem var orada. Abi Güvenmiyor. De, abi monşer yapamayacağız. Yapamayacağız tabii. Yani mesela pek <gülüyor> çok arkadaş bir eski, Dışişleri Bakanlığı'nda çok başarılı. Abi şimdi iyi bir diplomat olurdu yani, değil mi? Belagatı da var. Abi, abi. ver gazı dur yavaş yavaş giriyorum havaya. <gülüyor> Ona, yani Türkiye'de olarak. dersimde olmak ya da Lozan'daki Azınlık Konseyine giren <gülüyor> e, vatandaşlarımızdan olmak bürokrisi de gelişebilmek açısından. Hep böyle zordur. Mümkün değil son biz Gerçekten kaç yıldır. Gerçekten çok uygun olmayı gerektirir herhalde. Gerektirir. Yani bir müsaadeye masarlık getirir. Gerektirir, hı hı. Bir, e, revşirilmeyi gerektirir. E, ve iyi çocuk olmayı gerektirir. Yani hem açık açık üniversite yıllarında, bürokrasisinde ben Kürdüm, Alevim, haklarımı istiyorum deyip yükselemezsiniz. SSK genel müdür olamazsınız. Evet kendisi. Bir, bu, bu anlamda bir e, kabullenişi var. Ee, insan hayatının 60 yılında bu kabullenmiş zaten karşısına... bu ilk konuşması ki herhalde tarihi demek gereken şey bu bir dönüm noktası olduğuna göre bu konuşmasında Kürt, alevi hani bu tip şeylere asla girmemeye özellikle özen gösterdiği çok belli yani kelime olarak bile geçmemesi üzerine kaldı söylüyorum. ki yani Kürti alevi mahfili e, bazı kesimleri çok memnun görünüyormuş o neden e, bence o Değişim isteği olduğu çok net hani e, Tayyip Erdoğan'dan AKP'den vesaire sıkılan bir kitle olduğu ve hani bundan bezmiş olduğu çok net ama e, galiba devam bir miktar. Hani bu değişiklik durumu öyle ya da böyle bir şekilde bir şeylerin değişmesiyle kendini ifade ediyor. Ama evet. sonuca varmasıyla ilgili başka bir süreci konuşuyor olacağız herhalde. Vallahi şimdi bu Alevilik meselesi 1990'ların ortasından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde... ...yani bu parti gittikçe Alevi Partisi mi oluyor, bir etnik kimlik üzerinden mi oluyor... ...bu tartışmaları Hatınıyor, tanık olduk. Öyle. Özellikle dyp sp koalisyonu sırasında büyük bir örgütlenme oldu... Ve Aleviler de bu süre içerisinde kendilerine ilişkin ciddi bir koridor yakaladılar Türkiye'de. Hı hı. Ama tabii Alevileri de pek çok gazete yılda iki kez Alevi dizisi yapar. Çünkü satar. Evet. Nedeni budur yani. Partilerde bu Alevi açılımını en sünni partiler bile geldiler. AKP'de bile biliyorsunuz. Şimdi bu konuya da dikkat etmek durumunda Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Bu parti Alevi Partisi oldu deyip giden insanları da var. Hı -hı. Yani Beyaz Türklerin içerisinde Sünni ya da işte e, Sünniliği falan şey de işte Atatürkçü, Kemalist çok e, Dinle rap, rap alakası bir e, çizgi var. Bunlar Alevi Partisi'nden de hoşlanmıyorlar. Aleviler de gittikçe e, nüfus olarak doğurganlığın az olduğu bir kesim. Daha bir kültürel kesim olduğu için e, kendi, e, şehirlerde de e, büyük bir çoğunluk şehirlere geldi. Kent Kırt dengesinde de farklı bakışları var. bir e, Korumak istiyorlar kendilerini kültürel Hı -hı. olarak. Onun için e, asıl tek bir Alevi bloku yok ama e, bu partinin eğer e, Yürsel Tekin, Kılıçdaroğlu o İstanbul görüntüsünde iki şey var. Bir Alevi ön plana çıkıyordu ama bir taraftan da başka bir pozisyonu ellerinden almak için çarşafla çıkarttılar. Şimdi e, bunlar bu, bu, bu tür sorunları da var. Bu Alevi e, dengesini ayarlamak durumundaki çerçeve şu anki CHP içerisinde. Yani büyük bir gelişme yapmayan kendi kapsamındaki şu anki pozisyon içerisinde. Bir de eğer işte e, bu çarşaf hikayesi ürkütücü bir şeydir. E, dolayısıyla kafası karışık bir e, durum var bu. Artık hı hı. bulanık bulamaç bir pozisyonda. Bunları aklayacak, bunları temizleyecek bir şey ortaya konmuş değil. Böyle bir şey e, beklemek de yanlıştı. Ama bugün medyanın gazıyla evet, evet puan yükseltmek dinlenen olay bu ülkede Tansu Çiller 10 yıl Türkiye'nin kaderinde rol oynadı. Mesut Yılmaz 15-20 yıl oldu. E, ama bunların son e, 8 yıldır esamisi okunmuyor. Yani o, o dönemde 8 yaşında olan çocuklar 18 yaşında Sorsanız hatırlamıyorlar bile Özer Çiller baya ama devam ettiriyor Yani senede iki dediğimiz şeylerden biri de Özer Çiller görebildiğim <gülüyor> kadarıyla Tansu Çiller yok ama Özer Bey sık sık röportajlarla e, medyada de, var Tabii ki <gülüyor> diyorlar yani Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, böyle e, Kılıçdaroğlu'nun e, ne söyledikleri Yani şekil üzerinden bir medya Ne dinliyor? İşte Ecevit'e benzetme, vücut dili, belagat Yani bunların üzerinden değerlendirme ...yapan bir merkez ana medya var. Bir miktar hı. bunu eleştiren bir ana akımın içinde de... ...kanat oluştuğunu görmekten ben şahsen... ...ilk kez gördüğümden memnunum. hani Bu lider mi ihtiyacımız olan? Liderliği konuşmasak falan diye biraz daha... ...başka bir çerçeveyi konuşmak isteyen... ...ama içini doldurmayan birileri de... ...oluşmaya başladı gördüğüm kadarıyla. E, tabii çünkü artık bunlar... E, bu, ...bunlar yemiyor. Hamiyane de toplum. Yani böyle işte... E, ...sarışın, güzel... İşte hı hı. E, le yoda ya da e, işte şu ekolün çocuğudur falan bunları bunlarla hı hı. artık değerlendirmiyor. Aslında işte e, yine yanlış bir şey Kılıçdaroğlu yoksulluk e, tabii ekonomik gelir dağılımı falan gibi üzerinden konuşulması gerekir ama hı hı. bu kadar oluk oluk kan akan yerde e, sen bu, bu işi parayla çözeceğim işte oraya şunu yapacağım onu çoktan açtı gitti bu süreç hı hı. tabii ki o sorun var. En yüksek yatırımlar, kamu yatırımları Güneydoğu'da yapılıyor ama e, binalara yapılıyor, karakollara yapılıyor, evet. siperlere yapılıyor, silahlara yapılıyor. Şimdi sen bu kanın önüne geçebilecek pozisyonu söylüyor musun? Bir Kürt olarak Hı -hı. söyleyemiyor musun? Hayır sen Dersim'i analarla ağladı dediğinde alkışladın. Hı -hı. Önümüzdeki seçimlerde görün. O alkış partilerin CHP karşı kullanacağı bir şeydir. Tabii. Hı -hı. Yuttun mu yuttun. E bunun ötesinde e, yani... Hatta orada pozisyon değiştirdi, değiştirdi. yanılmıyorsam. Yani önce önce karşı istifaya çizdi, çağırdı istifaya ardından çağırdı, vazgeçti. Da. Bu ekonomist bakışı sadece Kürt sorununda değil başört sorununda da yine aynısını yaptı. Konuşmasında başörtülü kızların kayıt dışı çalıştırılması üzerinden baktı ve başörtülü kızlara gideceğiz seni sigortalı yapacağım sendikalı yapacağım diyeceğiz diyor. E, yani... Bunların hepsinin ihtiyaç olduğunda herhalde hiç şüphe yok. Sendikalılık, sigortalılık vesaire. Ya mesela kendisi Bağkur ve Geneliler Genel Müdürlüğü yaptı. Hatırladığım kadarıyla SHP, DYP döneminde uzun süren şeyler yaptı. Mesela yani bu konularda... Bazı bürokratların bazı yaptıklarıyla falan alınabilir. Özal'ı, Demirel'i, Elektrik işleri tütü dersi, kebandı, tık projelerle de bürokrat evet. olarak hatırlarsınız. Ama mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun döneminde ki o zamanki hükümet 37 yaşında emeklilik kanunu çıkartmıştı. Ve Türkiye'nin yaşadığı krizlerdeki en önemli ki SSK'nın aktöryel dengesinin altüst olduğu. Evet. bir operasyondur. Yani Demireli çok şeyiyle <gülüyor> e, olumsuz e, şeyleriyle anlarız. En olumsuzlardan bir tanesi budur. Bu karardır. E, o, o zaman da e, bu arkadaş Resekan'ın genel müdürüydü. Barkurun genel müdürüydü. Yani, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu itiraz etmedi. Uygulayıcısı e, oldu. E, tabii yani o dönemdeki. Ya, zaten, gerçi bürokrat olarak fayda gidersiniz. Ya da e, evet. uygularsınız. Yani böyle bir şeyi yok. Duruşu yok. E, Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığından gelen iyi bir işte denetim elemanı olması ve o çevrenin olması zaten partide de bu tür AKP üzerine ki çok kıymetli şeylerde bulundu. Evet. Bir, kriminal belge, mevzular belge. üzerinden kendine bir açılım yaptı açıkçası. İster siyasi hayata Ve açısından. önemli belgeler. Gerçekten evet. evet. Bence bir milletvekili içinde güzel çalışıyor. Milletvekilleri öyle çalışmak durumundalar. Evet. Öyle çalışıyor belgeseliyle. Mesela o tarafıyla güçlü bir tarafı. Ama o da çok kriminal bir şey ortaya çıkarıyor. Yani Kürt meselesinde bir varlık gösteremiyorsunuz. Nasıl bir laiklik nasıl bir alevilik Türkiye'nin temel mevzusu ama... İşte yolsuzluk ve şey üzerindeki başarınız e, tak başına bir genel başkan olmaya e, çok ele, e, yeterli değil. Yani, evet. bence yani, bu, yani de. insanların büyük bir, bir kesiminde en azından büyük demeyeyim ama önemli bir kesiminde de büyük bir değişim ihtiyacı var. Bu sekiz yıl bulan işte AKP iktidarının pek çok da bezdirici politikaları ve bir takım şey, işler var ortada. Yani her bakımdan yolsuzluklar vesaire en azından söylentileri çok ayuka çıkmış. Bunlara karşı da yani bütün bu ulusalcı ve şey ayrımını bırakarak büyük bir değişim ihtiyacı var. Ve bu muhafazakar bir partinin karşısında hiçbir muhalefet olmamasından kaynaklanan bir değişim ihtiyacıydı. Ama şimdi görmemiz lazım ki yani insanlar biraz da belki... Büyük bir şekilde bunun bu ihtiyacın peşinde atladılar. Yani Kılıçdaroğlu devrimci bir değişiklik getiriyor diye çok biraz abartılı buldum. Değerlendirmeler var mı basında yani? Ee, Türkiye'yi ya, alt üst edecek, işte böyle, diye. tsunami falan diye. Bunun, bunun, yani siz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle şeylere ihtiyacı var. Yani eğer değişimse, evet işte... Pazartesiden itibaren Türkiye'de hemşireler kırmızı giyecek, beyaz değil gibi kararlara ihtiyacı var. Evet. Bunu yapmazsanız dönüp aynı havuzun içerisinde Deniz Baykal'da yüzüyor, Kılıçdaroğlu'da yüzüyor. Yani devrimcilik falan bu, bu kelimeler zaten Türkiye'de çok likide olmuş e, kavramlar, içini çok boşalttığımız şeyler. Bu merkez medyanın Deniz Baykal'ı Türkiye'nin statikosuyla birlikte... Halletme operasyonudur ve gayri ahlaki bir şekilde halledilmiştir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Siyasette ve CHP'ye kaset dönemi başlamıştır. Kasetle gelen kasetle de gidebilir ona da dikkat çekmek isterim. Evet, ee, yani... Meşrulaştırmıştır bu işi. Çok kötüdür bu. Türkiye siyasi hayatında bir genel başkanın devrilmesi. Ne yapalım onun da gideceği yoktu. Böyle gitmesi gerekti deyip bunu meşrulaştırıyorsanız büyük bir ahlak şeyini de e, kabullenmiş demeksinizdir. Ayrıca yani, Kılıçdaroğlu yani. açısından da kendisini getiren güçlere borçluluğu vardır. E, ayrıca şu da var. Yani e, böylesi bir nefret üzerine kurulu koalisyonda yani Önder Sağ, Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ikisi en fazla Önder Sağ'dan nefret ederler. Hmm. Şimdi bu birliktelikler yarın öbür gün e, Saddam sonrası Irak gibi herkesin birbirine girdiği anarşi de. ...çatışmaları da getirebilir. Çünkü böyle bir maya yok, birleştirici... ...bir durum yok. Ee, sadece... ...şunu söylemek istiyorum. Yani... ...bu Hı. değişim... ...böyle bir basit bir şeyle... ...CM'de gerçekleşecek bir operasyon değildir. Onun... Gazeteciler biraz böyle... ...görmekte istiyor insanların pek çoğu evet. ...anlaşılan yani biraz... ...hüsnü zan diyelim yani... O kadar çok istiyorlar ki olmuş gibi görüyorlar evet. bu değişimi galiba. Haleti ruhiyesi ile evet. bir araya getirip yapıyor. Yani pek çok arkadaş o Kongre esnasında ben sizin dediğinizde çok katılıyorum. Yani ben böyle görmek istiyorum. Diyorlar, Diyorlar. açıkça Diyorlar. da öyle mi? Evet. Yani, evet. Böyle, bu böyle artık yani. netleşti, anlaşılan ülkedeki durumda birazcık. Yani yani... Yoksa taban hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, şey falan bunlar e, siz söylemenizde dersiniz ki işte çektim ben anayasa mahkemesinden. Getirsin iktidar işte şey yapalım ama bu parti e, demokratikleşme bu kadar yeter. MGK, Portekiz, Avrupa Birliği'nde MGK'sı vardı. MGK kalkmasın diyen insanların bulunduğu partiydi. O sıradaki kılıçlar oldu, milletvekiliydi. Evet, hani bir de... itirazını görsek. Evet, değiştirecek mi? diye şey, bakabiliriz. Yani dersiniz ki bu geliyor yani. Ee, bu de, konuşması da bir şey yapmadı. E, bir, e... Yani demokrasi söyleminde çok eksikler var denirken konuşmasında demokratik içerik açısından genelkurmaya demokrasinin deniz veneri demiş şey Nurhan Yıldız. Onun da parti meclisine girmiş olması yeni kadrodan. En azından demokrasi konusunda bazı tereddütler doğuruyor insanın. Ya bu parti meclisi de çok e, böyle bir değişimi sağlayabilecek bir e, isimlerden oluşmuyor. Sadece e, takım dengeleri gözeterek yapılıyor. Vitrin düzenlemesi haline geliyor. İpuçlarını verir bir parti. Yani mesela Bülent Ecevit'in Kamil Kırıkoğlu ile birlikte... E, ...İsmet Paşa'nın devrilmesinde... ...bir çıkış var. Adına demokratik sok, ortanın solu... söylenmemiş bir şeyle çıkıyor. Evet. Ki en parlak döneminde... ...o dönemde yaşıyor... ...Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrasi. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Yani bir kere... E, ...ordu mu CHP'nin içinden çıkar... ...CHP mi ordunun içinden çıkar... ...şeyini çözemeyen... ...burada demokrasi... E, ...barometresinde çizgiyi aşamayan. Burada özgürlükçe olmayan. Türkiye'nin Kürt sorunu, dindarlık laiklik gibi sorunlar ki Alevi bir insansınız. Bütün Alevi federasyonları biz temsil edilmek istiyoruz diyor. Siz ona bile kulağınızı kapatmışsınız, duymuyorsunuz. Bu da bunların hepsi bakıyorsunuz o zaman sadece bir vitrin değişikliği, bir figürün kullanması nedir? İşte Ecevite benzetme, kasket, işte gömlek, memlek. Onlarla lider olunmuyor artık. Evet tabii bir gazetecinin köşe yazarının da genç bir lidere kavuştu demesi de ayrı Allah, bir hal yani. Yani Gerçekten. hakikaten bunu artık bu kadarını görmek isteyen çünkü 61 yaşında ve genç değil. Ya yani 50 evet. 57 yaşında Turgut Özal siyasete atıldığında yaşlı gösteriliyordu. Eee hatırladı Erdoğan da tabii çok daha genç. Tabii. E, tabii. ve 80. Ya bunlarla tanımıyor çok tuhaf. Yani. Medyanın içinde ne kadar yani aslında tasfiye edilmesi gereken bu <gülüyor> medya. medya. Siyaset, Siyaset kendini işte e, Deniz'i gönderiyor 18'lerini. Kemal'i getiriyor. E, Kılıçdaroğlu işte plan bir şeyler oluyor. Bakın tasfiye olur. Mesut Yılmaz, e, Tansu Çiller, Murat Karayalçın. Bakın şu son şeylere. Tasfiye oldular. Ama Oktay abi duruyor. Tufan abi duruyor. Ertuğrul Bey duruyor. Yani bu kadar padişahlara nasip olmayacak derecede bir medya padişahları var. Ve Türkiye'de köşe yazarından kim ne öğreniyor? O da incelenmeye değer. değerli. Eskiden öğrenirdik. Bu iletişim çağında köşe yazarından da çok fazla bir şey yok. Sadece Restiliği köşe yazarı kanaat önderi oluyor. Yani İngiltere'nin başbakan ve başbakan yardımcıları biri 44 biri 45 yaşındayken <gülüyor> Bu da aslında bence hani tartışmanın çerçevesinin üç aşağı beş yukarı 30 yıllık gazeteciler tarafından çizilmesiyle de ilgili yani hani bakılmalı mı genç olsa herhalde daha iyi olur ama temelde beklediğimiz şey herhalde genç ya da yaşlı olması değil politik değişiklik e, kafasında kasket olup olmaması değil gömleği gerçekten zengin gömleğim fakir gömleğim bunlar değil tartışma yani. Bu saçma sapan çerçevenin içine hep birlikte hapsolduğumuza da inanıyorum. Evet. Tam da bu retorikler yüzünden. Evet, tabii değil. çünkü televizyon dizileri dünyası bu. Yani evet. her şey bir diziden ibaret. Bu da öyle tabii. Cum Cumhuriyet Halk Partisi 33. kurultayı bir 33. bölümüydü dizinin yani. Aslında bir de öyle bakmak lazım. Bütün karakterler, oyuncular ve alkışçılarıyla medyadaki aktörleriyle de. Bu... Evet çok çabuk siliniyor kısa bir süre sonra. Yani böyle i, i, i, i, hızla tüketile kongreler yapıyoruz. Yani e, ama e, yani şunun farkına varmak lazım. E, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenileşmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sola kayması, onun... Temel e, Cumhuriyet'in kurucu partisi olması müdafaa hukuk cemiyetlerinden bugüne ve izlediği çizgileri ciddi bir şekilde şeyden gözden geçirmesi gerekiyor e, ve hiçbir zaman bu parti aslında gerçekten 1973 ile 80 ve de on, bir sürede 90'ların ortalarına kadar sol temaları kendi barında taşımıştır ama ...böyle bir sol geleneğin şeyinde... ...gelen bir parti değildir. Evet, ee, genlerinde... Kendisiyle hesaplaşmış bir parti değil. Evet, Dolayısıyla 2003'te... yani... E, ...Cumhiyet Halk Partisi... E, ...tarihsel olarak kendisini... ...tamamlamış bir parti bence. Üstünde e, çok fazla tepiniliyor. Yani... ...bir şey çıkartılmaya yani tepinilmenin sebebi de şey değil mi bir miktar. Yani AKP ile ilgili bir sıkıntı var. Evet. Bu sıkıntıya alternatif aranıyor. Alternatif yok. E, işte Böyle bir garip denklem içinde AKP-CHP arası git gel durumu oluşuyor galiba. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99 seçim yenilgisi bir şanstı. Yenileyebilme şeyi vardı. Hı hı. Kritik bir şeydi. Mümkün değil. O pozisyondan daha sağa kayarak geldi Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Cumhuriyet <gülüyor> Halk Partisi aslında gittikçe bir fan kulüp haline gelen. Yani Kemalist, e, Beyaz Türk... Cumhuriyet 10. Yıl Marşı yani o çerçevede ve Cumhuriyet Gazetesi işte o çerçevede bir topluluk var. Yeni eklenmiyor kolay kolay Cumhuriyet Halk evet, Halbuki yalnız farklı görmek istiyorlar tabii yani iktidara e, şimdiden büyük bir aday oldu. İşte ilk yapılan adı bile yetti. 2 e, puan, 3 puan sıçratmaya deniyor. Hatta birçok puan sıçratmış oldu kamuoyu anketlerine göre ve yani Kemal Bey Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği işte %40 alacağız sözünün de şimdiden gerçekleşme ihtimali çok kuvvetli olduğunu belirten pek çok sayıda yazıyı hafta sonu pek gazete okuma fırsatım da olamadı maalesef ama Şöyle bir baktığımda da büyük bir rüzgar. Yani rüzgar diyorlar da hangi rüzgar bunu göremedim. <gülüyor> ya yani. bu rüzgar da çok kullanılır böyle esmediği zaman eser gibi. Mesela ben bir, bir muhabirliğimde Top Kongresi'ni izledim. Orada da Başbakan ve şeyi dinledik. Yani oradan da CHP Kongresi'ne gittik. Baya <gülüyor> hoşturmacalaydı hafta sonumuz. Yani Cumhuriyet Halk oyları Cumhuriyet Halk performansından artmaz. AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın Performansızlığından artar. <gülüyor> evet. O hale geldi. Yani e, inanılmaz bir şekilde yanlışlıkları devam ederse tabii ki zaten 8 yıllık iktidar yıpratıcı bir süreçtir. Çok, tabii, hayır. Ondan sonra e, mutlaka ama bir e, AKP 2002 seçimleri yeni bir sözü olan bir partiydi. Doğru? Yani siyasi İslam'dan ben e, muhafazakar demokrat. AB'yi sahiplendi. Çünkü AB'yi sahiplenmek sahiplenmemek CHP'yi bu noktalara getirdi. Sahiplenmek AKP'yi bu noktalara uzattı. Evet bir yani, da şey de sen okudun galiba bir yani siz de dinlediniz. Herhangi bir dünyayı koruma ile ilgili çevreye ilişkin herhangi bir sözü oldu mu? Yani hayır. Ama zaten hani böyle beklentim şahsen Yoktu. Bari diyordum. Hani ben Kürt sorunu, Aleviler vesaire bu tip bir şeylerden yani bir şey bekliyordum. Yani köprü lafı da etmedin mi? Mesela? Yok etmedim. Yok etmedim. Yani bence şey zaten çok hazırlıksız yaklaşılmış bir genel başkanlık yolu. Yani gerçekten son derece eksiklikleri barındırıyor. Merkez medyanın bu üfürmelerini, bu şeyleriyle Türkiye iyilik etmiyor. Yani Cumhuriyet Cuma Partisi'nin değişmesi en fazla bizlerin istediği şeydir yani. AKP'ye karşı güçlü bir muhalefetin olması, işte Demokratik, demokratikleşme, demokrat, her şu, işçi yani hakları, insanı. maden vesaire. Yani Türkiye'deki değişimi bir sosyal demokrasi üzerinden, solun üzerinden gerçekleştirmek ayrı bir zenginliktir. AKP bu zenginliği kapmıştır belli parçalarını. Kendisi istemese de kapmıştır. Şimdi burada bu projelerle yani bir kere medya getirirse medya götürür abi. Kaseti getiren kasetle götürür. Hı -hı. Kılıçla yaşayan Kılıçdaroğlu'nun evet. sözü tabii Kılıçdaroğlu adı bakımından da manidar olabiliyor bu durumda. Bu, böyle de ki, bu, bu, bu, bu da hoş bir geliş değildir onu da söyleyeyim. Evet. Yani bunu da e, bertaraf edecek konuşma yapması gerekirdi eğer şeyse. Bunlar... E... Ya da en azından şeyi beklemek iyi olmaz mıydı? Yani Baykal süreciyle bir kopuş yaşayacaksa parti ki bu bir yeni doğum anladığım kadarıyla... ...nereden kopuyor, yani Baykal'ı da sahiplenen... ...ve yani hani ne demek istediğini ve nereden kopup... ...nereye doğru gittiğine dair hiçbir şey söylemedi. Evet, yani zayıf bir içerik var... ...ama sonuçta öyle bir değişim isteğiyle karşı karşıya ki... ...kişi de Baykal artık tüketti... Evet. Yani Sabırı taşı kalmadı, oraya Ali de gelir, Veli de gelir... İşte, ama İstanbul seçimlerinde oy artırmış, hı hı. daha bizden pozisyonunu medyanın benimsettiği, medyada hiçbir zaman böyle tiplerden hoşlanmaz aslında ama kendisi bu şeyde Kemal Kılıçdaroğlu da bu Kemal Derviş de, de benzer şeyler yapıldı Aha. geçmişte. Dünya tatlısı bir adam olarak. O işte 9 dil bilen, işte dünyanın herkesin çevirdiği telefonu telefonun çevirinde karşısına Volfovich çıkar. 8 15'te. Gene de bununla değerlendirdi. Aha. Yani onun için bu değerlendirmelerden artık herkes sözüne bakacak. Aleviler diyecek ki ne yaptı bu Kemal Kılıçdaroğlu? Kürtler diyecek ki ne yaptı bana? İşsizler diyecek ki ne söylüyor? Tamam mı? Evet. Böyle, bu, bu artık somut böyle şeylerle gelmiyor. İş, ekmek, Ecevit, slogan, Akgünder bilmem ne onlarla de, gelmiyor. 30 yıl öncesinin figürüyle çıkamazsın. Evet. Yani ben orada daha şey, Rahşan yerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin de olmasını isterdim. Değil mi? Bayan figürü hı hı. Rahşan Hanım değil. Bitti. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Bu muhabirlik gayet iyi gidiyor. <gülüyor> Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet Açık Gazete burası Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Aynı zamanda da Açık Radyo 94.9'dan yayın yapıyor. Evet bugünkü Açık Gazete'nin sonlarına gelirken... Çevre, buna çevre haberi mi denebilir bilemiyorum ama o kapsamda dönelim. Amerika Birleşik Devletleri petrol sızıntısını temizleyemeyen BP'yi sert bir dille buyardı diyor. Bunun kadar tuhaf artık tuhaflaşmış bir dünya medyada düşünülemez. Eğer yapmaları gereken şeyi yapmadıklarını görürsek onları uygun bir şekilde bir kenara iteriz demiş. Pehpe. Yapmaları gereken şeyi yapmadıklarını görürsek. Evet. Yapmaları gereken şeyin tanımını bir koyabilirsek belki daha kolay olabilir bu işlere. <gülüyor> Bunu söyleyen İçişleri Bakanı Salazar Amerika Birleşik Devletleri'nin ve e, BBC'nin haberi bu. Salazar'ın ifadelerinin Amerikalı yetkililerin şimdiye kadar BP için kullandığı en sert ifadeler olduğunu da söylüyormuş. Yani bu bir Hakikaten şaka gibi, kötü bir şaka gibi gelişiyor. Yani şöyle bir ben hatırlamada hatırlama ve hatırlatmada bulunmaya çalışayım. Deep Water Horizon adlı BP'nin kontrolündeki bir petrol platformu 20 Nisan'da patladı ve hem Coast Guard denen işte bölge kıyı muhafızlarından hem de BP'den ilk gelen haber neydi? Hiç petrol akmıyor. Hiç mi? Hiç. Damla yok. Damla yok. Birinci açıklama buydu 20 Nisan'da. Ondan sonra yani bozulan, parçalanan kuyudan, patlayan kuyudan hiçbir şey akmıyordu. Ondan sonra BP'den bir açıklama geldi ertesi gün yanılmıyorsa. Kaç, ne kadar geldi biliyor musun? Bin varil dedi, akıyor dedi. Halledeceğiz dedi. Ama hemen arkasından Federal Hükümet bunu 5.000'e çıkardı bir şey gibi. Ama artış burada durdu. Artma şeyi. Yani büyük bir baskı altında kalıp BP sonunda 30 saniyelik bir klip video klip yayınladı ve orada kuyunun başından bu sızma dedikleri şeyin aslında bir fışkırma olduğunu gösteren 30 saniye herkesin kanını donduran Videoyu robotlar tarafından çekilmiş yayınlayınca e, ABC Haber Bültenine göre hem BP hem de Obama yönetimi 3 haftadır ellerindeymiş biliyor musunuz şey video ve, biliyorlarmış ve açıklamamışlar açık toplum Amerika'dan bahsediyoruz açık ama hani bu konularda zaten bir açıklık olmadığını biliyoruz yani ekonomi bir ticari sır değil mi bütünüyle? Ama yani e, videoyu biliyor Obama filan ve 5000'de ısrar ediyor Obama yönetimi kendi sahada. Bir de sert 60 filan diye de bize e, yutturmaya çalışıyorlar. Neyse o tarihten sonra video bu videoyu seyredenler e, bilim insanları ki so, e, şeye girmelerine izin verilmemiş. BP'nin video kameralarının bulunduğu yere hiç kimseyi sokmuyorlarmış. Ticari sır işte senin dediğin gibi. E, yalnız bilim insanlarının yaptığı tahminler şunlar arasında değişiyor. 25 bin varilden 70 bin varile sonra da 100 bin varile de çıkarak e, çıkacak şeyler oldu. Yani e, 5 milyon hatta 6 milyon galon varil, e, galon petrolün günlük olarak dökülmekte oldu. Fışkırmakta oldu. Hı hı. Ve Exxon Valdez'le 20 sene önce Exxon Valdez adlı dev tankerin delinmesinden sonra o da BP'nin ihmali olduğu ortaya çıkıyor şimdi. Ee, Exxon Valdez birkaç günde Alaska'ya boşalttığı şeyi e, döktüğü söylenebiliyor. Şimdi son olarak BP ne diyor? Ee, yeni bir sonunda boru koyduk. İnce bir boru koyduk. 2 mil uzunluğunda ya da 2 kilometre pardon ve oradan 5000 çekiyoruz dedi. Ben o zaman cuma günü hatırlıyor musun? Şöyle bir konuşmamız oldu. Ya 5000 tamamının olduğunu söyledi. O zaman tamamını pipet gibi çekiyor anlamına. Bunu başkaları da söylemiş BBP'ye. O zaman ya 5000 değil 1000 çekiyoruz demişler. Sonra 2000'e çıkartmışlar onu. Ya yani 1200 demişler. Sonra 2000'e çıkartmışlar. Bu tarihin en korkunç şeyi olması ihtimali var. Bibi'nin Tiber adlı bir şey petrol kuyusunda 10.500 metreden de Houston'ın 400 kilometre güneyinde güney doğusunda galiba bir şey ve orada bir şey yanlış oldu mu artık onun, o konuda yapılacak hiçbir şey yok. Ama asıl acayip olan şey bütün dünyanın bu fışkırmasına rağmen çünkü bu kuyuda o kadar büyük bir petrole kavuşma hırsı, ihtirası var ki 1500 metre derinlikte kuyu ama 4000 metre dipten çıkarıyormuş zaten modern teknolojiyle. Yani 5500 metreden gidiyor zaten petrol yukarı suyun yüzüne ve Burada pek öyle köşe dönmecilik, bintilik işte şuradan bu kadar tasarruf edelim diyecek bir durum yok. Halbuki muazzam bir denetimde gevşeklik oldu. Ortaya çıkıyor ve gerçekten görülecek manzaralar var. Şimdi bütün 5 güney eyaletini Amerika'nın yayılmış vaziyette ve bütün sulak alanlara filan BB'de de kabul etmemiş şeyleri biliyor musunuz? Mesela son olarak dispersant diye bir şey atıyorlar. İşte bu petrolü daha damlalara ayırıp daha kolay buharlaşmasını mı sağlıyormuş? Neymiş? Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti demiş ki bunu atma. Çünkü bu bütün deniz canlılarını öldürüyor demiş. E, ve bu konudaki e, kabul etmemiş BP. Amerikan hükümetinin salazar falan sert atıyorlar ama pek öyle... E, Boyun eğiyor gibi görünmüyor Bir Dünya'nın en büyük, ikinci şirketi. Ve e, e, bilgi devamını da açıklayın raporun demiş hükümet. Onu da açıklayamayız çünkü ticari sır demişler. Yani hükümetin bütün kontrolünün aslında şeyin elinde olduğu anlaşılıyor. Ve daha da korkunç olan bu kazanın olduğu hafta yani birkaç gün sonra patlamadan sonra BP şirketi 6 milyar 100 milyon dolarlık kar açıkladı. Birinci çeyreği için 2010 yılının. Ve asıl problem de şeydeymiş zaten. Bir an önce oradan karını artırmak için hissedarlarına işte çamur varmış tıkalı. Onu da konuşmuştuk hatırlıyor musun? Evet, Burton'la boş ver çamuru aç ve şeyi koy bir an önce dönelim diye başka yere gö gönderecekmiş çünkü petrol şey platformunu Hı -hı. onun için de günde 500 bin dolar ödüyormuş onu pahalı gelmiş başka yere gönderebilmek için hemen kapat ve şey yapalım diyor yani hiç ne derlerse desinler bundan sonra Çukur Denizinde filan da araştırmalara giriyorlar zaten. Nijerya'da Azerbaycan'da da çalışıyorlar. Afrika kıyılarında. E, ama en çok işte burada Alaska'dan filan ümitliler ve Arktik Denizi'nin, Kuzey Buz Denizi'nin altındaki petrollerden ne böyle kazalar olmayacak bir daha. Sakın ha durdurmayın demişti BP şirketi ve hala bir, hiç hükümet karışmıyor. Bütün sorumluluk BP'de Gibi Görünüyor Hiçbir şey ödemek gibi bir niyetleri de yok 75 milyon dolarlık bir tavan var Ve hükümette Gizlemesine filan izin veriyor böyle bir dünyada Yaşıyoruz işte ve bundan sonra da Böyle gidecek diyor mesela Şeyin İlginç bir yazısı vardı Michael Clare'in Yani cehenneme Bir petrol Kovalamacası başlığını taşıyordu Böyle kazalar önlenebilir. Biz çok sağlam şeyler koyacağız. Ve devam edeceğiz diyorlar. Çünkü dünyanın ihtiyacı var. İnanmayın diyor. Yani bir BP'nin Körfez'deki katastrofunda fecatinde kötü denetim bozuk aletler rol oynamış olabilir ama nihai kaynak büyük petrol şirketlerinin Önü alınamaz, durdurulamaz petrole koşması. Çünkü konvansiyonel petrol rezervleri gidiyor artık bitmek üzere. O yüzden de deli dana gibi koşturuyorlar. Nereden çıkarabilirlerse çıkarsınlar. Ve yazısını şöyle bitirmiş. Bu işin en büyük uzmanı belki de Profesör Michael Clare. Ee, bu Tutku devam ettikçe bu petrol peşinde koşma hırsı konvansiyonel olmayan yollardan o zaman bunun gibi pek çok fecat bizi kovalayacaktır. Bahse bile girebilirsiniz ne diyor. Bir de hoş bir haberle bitirelim. Körfez'deki felaket Türkiye'yi harekete geçirdi diye CNN Türk haber vermiş. Tabii CNN galiba yalnız biraz farkında değil olayların CNN Türk. Meksika körfezindeki tanker kazası diyor. <gülüyor> Dünyaya ibret oldu diyor. Anlaşılan CNN'e ibret olmamış tanker kazası zannediyor hala. <gülüyor> Türkiye'de başlattığı çalışmayı hızlandırıyormuş. İstanbul ve Çanakkale boğazını kirleten petrol şirketlerine büyük yaptırımlar geliyormuş. Abi. Mesela? Üç bakanlık yasa taslağı hazırlıyormuş. Çok güzel bir ay önce başlatılan çalışma hızlandırılmış. Petrol kirliğine sebep olan enerji şirketlerine büyük yaptırımlar geliyor. Para cezaları yüksek oranda artırılıyor demiş. Söylememiş ne kadar olduğunu. Ne? Türk Karasularına girme hakkı bile elinden alınacakmış. Ağır müeydeler getirilecekmiş. Bir de en kritik proje Samsun-Ceyhan petrol boru hattı. O zaman boğazlardan geçirmeyip Samsun-CN petrol boru hattından geçireceklermiş ama orada da ufak bir sorun varmış. Rusya boğazdan geçecek gemilerini bypass yani başka dolaylı hatlara yönlendirmesine yönlendirecekmiş ama batılı şirketler de buna uysun diyormuş. Türkiye'de temaslarını sürdürüyormuş hadi. Gördün temizliği köftör gülersin orada. E, tabii canım. Hem Boğaz trafiği rahatlatılacak hem de olası faciaların önüne geçecekmiş. Geçilmiş olacakmış. Sevindin değil mi? Sevindim hakikaten. Ee, yani buna benzer aslında bir şey de Zaman Gazetesi'nde var. Büyük e, açılım atılım olarak. E, tek işte CHP'yi manşete almayan gazete zaman da işsizlikle mücadele için yeni istihdam paketi geliyor demiş. E, yani aynı hakikaten e, işte bu... Petrol temizlik durumları ile ilgili gelen büyük cezalar gibi büyük heyecanlı bir haber de burada var. Esnek çalışmanın önü açılacak. Prim'in düzenli ödeyenler teşvik edilecek. Esnek çalışmaymış istihdam paketi. E, firmalara ekipman için mali destek sağlanmasıymış. Yeni iş kuran gençlerin, genç ne demek bilmiyorum burada. Yani hani yaşa göre veriyorlar bunu? Yaşa göre evet. Yeni iş kurabilen gençlerin bakalım sayısı neymiş bayağı bir eminim etkisi olacaktır işsizlikle ilgili ama sosyal sigorta primlerinde indirim sağlanacak. İki tane de hikaye standart klasimiz var. İstihdam açığı bulunan kamu kuruluşlarına yeni memur. iki puan olan işverenlerin işsizlik sigortası payı. Bir puan yani e, işverenlerden indirim. iş işver Daha doğrusu patronlara bir adet indirim. İş kuracak olan yeni patronlara sigorta primlerinde indirim. E, i̇ş sahibi firmalara ekipman için mali destek, işçilere ne var derseniz işçilere esnek çalışma. <gülüyor> Ondan sonra cima, bir de yeni memur olabilme şansı. Onlar da büyük ihtimal bu esnek çalışma içinde sözleşmeli memur olacaklardır. E, e, e, harika. Çalışma Bakanlığı, Top, Türk İş, Tüsiyat, Müsiyat ve Tisk başta olmak üzere 29 sivil toplumu kurmuş. Türk işte, maşallah Top, Tüsiyat, Müsiyat ve Tiskle geçiyor adı. Ee, ulusal istihdam stratejisi çalıştaylarındaki önerilerden çıkmış bunlar Part time çalışma iş paylaşımı gibi esnek çalışma biçimleri teşvik edilecek Yani neoliberalizme bir de utanmadan işsizlikle mücadele programı diye Beş madde saymış zaman İsa yazarın haberinde Beş maddenin üçü zaten patronlara Diğer iki kalan da yeni memur olmak ve esnek çalışma ee, Gerçekten bak petrolü temizliyorlar Yeni istihdam yasaları çıkarıyorlar İşler iyi gidiyor ya Bir daha istihdam kazası da tanker kazası da olmayacak Deyip bitirelim Gökler Ağlıyor adlı türkü Ya da bluesu çalalım Elmo James'in doğum günü Onlara da bluesculara da Türkücü demek bir anlamda Uygun olabilir elmer James'in Ölüm yıl Yıldönü 1963'te Bugün kendisi 1918 doğumlu Gitarist, şarkıcı, besteci ve ayrıca grupları var. Grup lideri ve slide gitarında kralı diye biliniyor. Benzersiz bir gitar çalma tarzı var. Kuvvetli amplifikasyon, amplifikatör kullanıyor. ampli Ve ona Elmer James'den de gökler ağlıyor. The sky is crying dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı